Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Kasefe Açıklarından programından e, herkese merhabalar. Açık Radyo dinleyicilerine merhabalar. Ben Yılmaz. Ben Rıfat. E, bugünkü konumuz ölçülü olmak, ölçüyü kaçırmak. Aristoteles'te erdemler. E, acaba yaşamak için bir ölçüye ihtiyacımız var mı? Bu gerekli mi? Kabımıza mı sığamıyoruz yoksa kap elde mi durmuyor? Ne dersin Yılmaz? E, e, çok sık bir şekilde ölçüyü kaçırdığımız söylenebilir. Benim hemen aklıma e, son zamanlarda izlediğimiz bir film geldi. E, Körkütük olarak e, Türkçe'ye çevrilen e, Danimarkalı Yüzyıl evet. Bergin bir filmi. Dürük herhalde orijinal adı doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum. E, filmin konusu kısaca şöyle, dört lise öğretmeni e, hayatlarından e, pek de tat alamamaktadırlar. Hem mesleki olarak hem eşleriyle ilişkileri anlamında e, o gündelik hayatın tek düzeliği içinde e, birazcık sıkılmış durumdalar. Ve karşılarına bir teori çıkıyor, Norveçli bir psikiyatrin e, teorisi. E, teori şöyle. Doğuştan biz belli bir e, miktarda alkol seviyesiyle geliyoruz dünyaya. E, bu alkol seviyesini koruyabilirsek e, hayatımız neşeli, mutlu, keyifli bir şekilde geçiyor. Yok bunu kaybettiğimiz için de kaybedersek eğer keyifsiz bir hale geliyoruz. Bu onlarda bir şeye e, yol açıyor, bir kıvılcım adeta ve evet ya biz niye e, bu alkol seviyesini Korumuyoruz diye harekete geçiyorlar, değil mi? İzledin evet. sen de filmi? Ben de ben de çok keyifli izledim. Bu içindeki e, bulundukları çekilmez hayattan e, bir kurtuluş önerisi olarak bu teori sahipleniyorlar ve e, bunu denemeye başlıyorlar. Ama bir, tabii başlangıçta bir takım prensipleri var. Yani mesela işte hafta içi sekizden sonra ve hafta sonları içmeyecekler. Sadece gündüz vakitleri evet. e, işlerini yaparken e, bu eylemi gerçekleştirecekler ve gerçekten çok bilimsel bağlamda. İşte ölçüm cihazlarıyla tükettikleri alkol miktarını ölçerek deneye başlıyorlar. Bu noktada şeyi... Alkol böyle filmde su gibi akmaya başlıyor. Tabii ben filmi izlerken şeye de kapıldım yani Ya bu alkol yani bizdeki e, ekonomik şartları düşününce doğrusu <gülüyor> aklıma ilk gelen şey o oldu. Yani ne, ne kadar içiliyor, ne kadar rahat içiliyor. Ama ee, film alkolü yücelten bir nitelik taşımıyor tabii. Yani, yani. O noktası çok güzel. güzel ne yani, ne yani... yüceltiyor ne de Lanet olsun alkol falan içmeyin gibi bir noktaya taşııyor evet, alkol bütün kötülüklerin anasıdır da vardırmıyor sadece e, hayatımızdaki nesnelerle kuracağımız ilişkiye yönlenen bir bakış açısı var evet, oraya da de, derdi başka film yani. Başka, yani, Aynen. aslında Aynen. Tam da bizim bu haftaki konumuza e, gönderme yapıyor adeta bir ölçü var e, hayatta birçok alanda ve bu ölçü aşıldığı zaman ölçüden çıkıldığı zaman nerelere gidilebileceği konusunda güzel bir örnek ve filmde zaten oralara gidiyor ölçü aşılmaya başlıyor hızla. Çünkü çok olumlu sonuçlar alınıyor. Öğretmenler değil mi her şeyi güzelleşmeye başlıyor tabii. Sınıf yönetimleri mükemmel hale geliyor. Herkes mutlu, kendileri mutlu, öğrenciler mutlu aile hayatlarına baktığın zaman oradaki eşlerle çocuklarla olan diyaloglarda da çok güzel sonuçlar var. Herkes rahatlamış bir şekilde sürdürüyor ilişkiyi. Ama burada tabii benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta var. Şimdi burada bir ölçü mesela işte başlangıçtaki teorikte de bu var. Yani belli bir miktarda tutabilmek gibi bir şey. Ve felsefi anlamda bugün de üzerine değindiğimiz noktada yine böyle bir ölçü tutturabilme hali fakat bu ölçüyü tutturup Hadi tutturduk ama bunu nasıl sürdüreceğimiz çok ciddi başlı başlı problem Bu problem de orada zaten. Ee, sık sık aslında hayatın değişik alanlarında ölçüyü kaçırıyoruz. Buna birçok örnek verebiliriz. Benim hemen aklıma şey geliyor. Özellikle bizim gibi ölümlü olan insanlara yönelik övgülerde bazen ölçüyü kaçırıyoruz. Örneğin birini yüceltmek. Yüceltmek konusunda ölçüyü kaçırmak hemen ilk aklıma gelen şeyler. Özellikle de bu kişi bir güç sahibi, bir iktidar sahibi olduğu zaman. Otorite ise evet. Evet, ona övgüler dizen, onun etrafında dolanan insanların sayısı giderek çoğalıyor. Bu aslında karşı tarafa da büyük bir kötülük değil mi? O kişi kim olursa olsun yani isterse... Çok iyi insanlık için hizmetler vermiş biri olsun, isterse baskıcı bir e, diktatör olsun e, e, çok bir şey değişmiyor. O, o belli bir noktadan sonra yüceltildiği hı hı. zaman e, işin şeyi kaçıyor, ayarı kaçıyor gibi geliyor bana. Montaigne'den bir alıntı okumak istiyorum. Şöyle diyor, kralların ekmeğini yemiş olanlar onları hep ölçüsüz övgülerle anarlar. Her biri kendi kralını göklere çıkarır, en büyük Değerleri onu da görür. Böyle bir eğilim de e, ciddi bir şekilde var. Özellikle de güçlü olanın, iktidarda olanın e, övülmesi ve e, bu övgünün abartılı bir hale gelmesi e, sıkça rastladığımız e, bir şey günümüz dünyasında. Göklere çıkarılmak değil mi? Böyle bir deyimleştirebiliriz. Göklere çıkarmak. O o, nesneyi, o varlığı. E, Politik alanı zaten evet. Yani insan edimleriyle ilgili alanlar yani. Aristoteles'e gireceğimiz zaman işte orada doğrudan hani ahlakla da e, karşılaşacağız. Senin Montaigne'den alıntıladığında da politik alanı. E, dolayısıyla hani ölçü meselesiyle çok doğrudan e, hesaplaşmamız gereken alanlar. E, dolayısıyla hani politik figürün, liderin e, kendisi, e, kitlenin, halkın kendisi bu ö, ölçü bağlamında aslında önemli işlevler yerine getiriyorlar. O hani e, övgüden bahsettin yani lider kültünün övülmesi ya da liderin kült haline dönüştürülmesi ve onun e, o şekilde paye pay alması diyelim, paylendirilmesi e, mutlaka ve mutlaka hani insanların kendi payına düşenlerle olan ilişkileriyle aslında belirlenmiş gibi. Sonuçta yani neden liderler övülür? Neden insanlar liderleri övmek zorunda kalırlar? O, övgü denen şeyin ölçüsünün Olamayacağı noktalara taşıyabilirler bu bağlamı. Sadece o... lider gibi düşünmeye de biliriz. Yani işte lider gücü elinde tutan, iktidarı elinde tutan kişiye övgüleri çok sık görüyoruz. Ama iyi şeyler yapan birinin de yani bir bilim adamının, bir edebiyatçının ya da bir sanatçının da aslında aşırıya kaçan ya ölçüyü kaçan bir şekilde övülmesi durumunda benzer sıkıntıların doğabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü ölçü kaçmış oluyor ve ölçü kaçtığı zaman aslında anlamını da kaybediyor. Nasıl işte karanlıkta göremiyorsak aynı zamanda yüksek ışıkta da bir şey göremez, göremez hale geliyor insan. Bence sanki orada hani ögeye masar olan kişinin yani bu politikacı, bilim insanı, sanatçı onun yaptığı işle gerçeklik arasındaki ilişkiyi bozacak türden bir nitelik yaratır. Yani övgüye mazhar olma sürecinde yani onun değerlendirilmesi böyle ölçüsüzce bir övgü. Yani hak paketmediği çok netleşmeyen bir övgü. Onun gerçeklik algısını bence çok bozacak olan bir şeydir. O ilişkiyi bozacak olan bir şeydir. Çünkü Öyle yüceltme aldım. var orada yani insan olan yani karşındaki kişideki insani özellikleri abartmış ve yüceltmiş oluyorsun. Yüceltme sözcüğünün kendisi zaten çok şey ifade ediyor. Bu ölçüsüz övgüler o insanı dediğin gibi yoldan çıkarma ya çok elverişli bir anlamda kötülük edilmiş oluyor o insana değil mi? Aslında ciddi algısını kaybetmesi ona yapılabilecek en büyük kötülük belki de. Hem onun gerçeklik algısını hem de kendi gerçeklik algını da yani işte o hedefleyeceğimiz doğrudan uzaklaşma, hakikatten uzaklaşma'yı da beraberini getireceği için evet belki de kötülüklerde bir başlangıç diye düşünebilir. Ama insan bunu niye yapar? Yani hepimiz aslında zaman zaman yapıyoruz bunu. Bu ölçüyü kaçırma... İnsanın doğasından gelen bir eğilim mi, bunun kaynağı nedir? Belki de bugün konuşabileceğimiz konu bu, konuşmamız gereken konu bu. Evet, yani burada problem olarak şuna değinmek başlangıçta açıcı olabilir. Yani bizim sahip olduğumuz olanaklar içerisinde, bir ölçünün tutturulabilir olması, yani böyle bir ön kabulle birlikte buna bunu düşünmeye başlamamız bence ilginç olabilir. Yani tür olarak, insan tür olarak böyle bir ölçü bizim için geçerli olabilir mi? Bu, bu Ve bu ölçü neyi sağlayacaktır? Biz bu ölçüyü tutturduğumuz zaman, hedeflediğimiz zaman, elde ettiğimizde e, neyi sağlayacağız? Neyi gerçekleştireceğiz? Yani şey e, de bir yandan e, sorusunu doğurdu senin söylediklerin. Ölçüyü tutturmak e, zorunda mıyız? Yani bu gerçekten gerekli bir şey mi? İşte filmdeki örneğe baktığımız zaman e, hakikaten o ölçüde kalmak iyi olabilirdi. E, ama insanda da böyle bir eğilim var. Bunu bize zorlayan ya da bunu dayatan ya da bunun kaynağı nedir e, noktasında belki Aristoteles'e uzanmamız gerekecek herhalde. Değil evet, mi Aristoteles? Sonuçta yalnız yaşadığımız bir dünyadan bahsetmemiz mümkün değil. insan türü olarak. yani bu, bu bağlamda bizim sahip olduğumuz bütün yaşam olanakları diğer insanların dahil olduğu bir yaşam alanında beraberinde getiriyor. Yani soyutlanmış kendi başımıza bir hayatımız olamayacağı için tüm diğer insanlarla beraber kurgulayacağımız bir hayatın bir değeri olarak burada ölçü kavramı belki e, gündeme getirilebilir. O zaman hemen Aristoteles'i e, analım burada ne diyor? İnsan politik bir hayvandır diyor. Yani tek başına yaşayamaz. E, o başka insanlarla birlikte yaşayan ve başka insanlarla bir hayat inşa etmek zorunda olan ki bu site hayatı ya da toplum hayatı ya da devlet e, diyelim. E, böyle bir varlık e, bunun üzerine Kurulu. Aristoteles'te böylece e, ahlakın alanına da girmiş oluyoruz. E, Aristoteles'te ahlak e, pratik bir bilim her şeyden önce. Yani e, etik ve e, politika olarak adını koyabileceğimiz e, temel, esası, erdem ve iyilik üzerine kurulu ve... E, Kanıtlamaya dayalı olmayan e, olumsal bir alan, e, pratik bilimler alanı ve ahlakta bunun içinde. Zaten bu e, pratik bilimler dediğin alanda e, hedefimiz iyi eylemin kendisi ya da işte burada o ahlaki boyut çıkıyor karşımıza. Yani iyi kavramı ve iyinin e, bir üst aşaması olarak mutluluk kavramı. Bunu hani Yunanca'daki karşılığıyla ifade edersek ödaimonya dediğimiz kavram. Dolayısıyla bu şu şekilde ifade edilebilir belki birlikte yaşamanın amacı zaten bu öday monya. Birlikte yaşamak bize bu mutluluğu öday sağlayacak olan şey. Ee, burada tabii işte o sahip olduğumuz ruh ya da daimon dediğimiz gücün yönünü iyiye çevirme çabası olarak da bu pratik bilimler kendini var ediyor. Yani ahlak ve politik alanı bu daimonun yönünü iyi çevirmenin bir etkinlik alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işimizi iyi yapmak, iyi yaşamak, ruhumuzun erdeme uygun yaşamasını sağlamak diye bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu arada işte o mutluluk dediğimiz şey hem bir etkinlik tarzımız, bir yapma biçimimiz ve aynı zamanda da hedef olarak duruyor. Mutluluk çok önemli Aristoteles'te tabii. Şunun altını çiziyor Aristoteles, kendisi için istenen bir şey mutluluk. Kesinlikle. Yani insan bir takım eylemlerde bulunurken e, bir başka şey için o eylemde bulunmuş olabiliyor. Örneğin spor yapıyoruz, iyi bir bedene sahip olmak için. E, ya da birine iyi davranıyoruz, işte e, başkaları bunu görsün ve bizi takdir etsin diye. Ama Para kazanıyoruz ya da. Ya da evet şahen şöhret yaşında evet, e, çalışıyoruz. Ama mutluluk denen şey bizzat kendisi için. Yani bir insan... Mutlu olmak istiyorum. Neden mutlu olmak istiyorum dediğin zaman bunun cevabı mutlu çünkü, olmak istiyorum çünkü. çünkü yani olmak başka için. bir gerekçesi olamaz. O yüzden Aristoteles mutluluğun altını çok net bir şekilde çiziyor ve insan eylemlerinin temel amacı bu mutluluğa ulaşmak. E güzel burada anlaştık. anlaştık. Nerede işler bozuluyor? biraz buraya girelim istersen. Yani işin evet, bu bir nokta var. İlginç. Evet orada o kırılma noktası nasıl giriyor devreye? Arzu giriyor. Değil mi? Evet, yani o, hani belli bir kaba sığmayan, ele avuca sığmayan arzular, istekler bu bu da hani insan olmaklık açısından bizim sahip olduğumuz bir şey. Evet bir aklımız var. Bereket çok şükür bir akla sahibiz ama arzular, istekler de var. Onları ne yapacağız? Onlar var zıt ve birbiriyle çatışma halinde olan şeyler mi? Stres'te bu bir çatışma gibi değil aslında. Aristoteles çok sistematik bir filozof olduğu için her şeyi böyle bölüyor, parçalıyor, yerine koyuyor. Ruhu da öyle yapmış. Akıl dışı olan bir alanı var, ruhun bir de akılsal alanı var. Akıl dışı olan bölümü zaten şey, işte diğer hayvanlarda da olan beslenme Dürtüler. ihtiyacımız, dürtülerimize dayalı şeyler, büyüme, bunlar akıl dışı alanlar. Orayı bir kenara koyalım, onu geçelim. Gelelim akılsal alana. Orada neler olup bitiyor? Akılsal alanda da akıldan pay alan ama akla sahip ama birazcık onun dışında akıl dışı eğilimi olan bir kısım var ki buna Aristoteles arzu ve iştah alanı diyor. Aslında problemlerin kaynağı da burası yani arzu ve iştah eğer akılla birlikte onunla uyum içinde hareket ederse ee, ne ala ee, bizim eylemlerimiz e, daha ölçülü, daha ayarında olabiliyor ama e, ya da erdemli oluyor ama o akıldan farklı yönlere kaydığı zaman onun yolundan çıktığı zaman da işler e, sarpa sarıyor. Ölçüyü kaçırdığımız an biraz da belki burası herhalde. Evet yani o e, işte kırılma noktası diye az önce demeye çalıştığım şey burayla ilişkiliydi. Aklın burada devreye girip bu kendinden pay aldığı ama zaman zaman e, aklı sırtını döndüğü kısım diyeceğimiz işte arzular istekler iştah dediğimiz kısım ki bunlar e, huyumuzu da e, oluşturuyor aslında Huy denen e, kısmımızın da içeriğini oluşturuyor aynı zamanda bunlar, erdemleri değil mi erdem dediğimiz işte bunları mesela. bunları üzerinde eğer bir kontrol sağlayabilirsek o, o Aristoteles'in arzuladığı noktaya taşıyabilirsek bunları erdemler o noktada oluşacak. Fakat bunların tabii karşılığını e, sağlayabilmek yaşamın içerisinde mümkün. Yani bunlar üzerine e, doğuştan bir şey yok. Bunlar yaşam içerisinde biçimlenecek. Yani yaşarken pratik alanda bunları şekillendireceğiz. Bunları üzerinde işte kendi e, zihinsel sürecimizi işleteceğiz. Bunlar arasında tercihler yapacağız, seçimler yapacağız. Bilmemizi gerçekleştireceğiz ki ondan sonra ortaya koyduğumuz e, davranışın erdemli olup olmadığı, bizi iyiye ulaştırdı ve nihayetinde mutlu olmamızı sağlama sürecini gerçekleştireceğimiz bu bağlam burada ortaya çıkacak. Bu aynı zamanda ahlaksal erdemler ala Ahlaksal erdemler. Çünkü Aristoteles bir de entelektüel erdemler diye ayırıyor onu yine biz bir kenara koyalım. Bu e, ahlaksal erdemler e, dediğimiz şeyi belirleyen şey birazcık bu arzu ve iştah dediğimiz Kesinlikle. şeyler. Örneğin cömertlik, görkemlilik, gururlu olup olmamak, e, alçak gönüllülük, cesaret, dostluk, sevgi, adalet bunların hepsi e, bu ahlaksal erdemler içine giriyor ve bunlara Aristoteles karakter erdemleri diyor. Evet, bunlar doğuştan öyle, değil rengi... gibi öğrenilen bir şey değil. Bunlar huy aslında e, bir anlamda. Hani can çıkmadan huy çıkmaz denir ya. E, kolay kolay da bir kere kazanıldığı zaman e, değişmeyen şeyler. Nasıl kazanılacak? Ama kazanılmamışsa da edinilmesi çok zor olan şeyler. Çok zor, çok zor. Çok zor. Evet. Aynen. Yani şey dikkat çekici yapa yapa kazanılan şeyler. Kesinlikle. Bunlar. Cesaret nasıl olur? cesaret örneği göstererek göstererek. Nasıl adaletli olunur değil mi? Yani adalet örneklerini yaşayarak adaletli olarak, adil davranarak ya da adalete maruz kalarak yani üzerinin yani eylemlerinin adil bir şekilde değerlendirilmiş olması gibi bu bağlamda hani e, ustalık, çıraklık gibi belki gittikçe yaşamın içerisinde bu bağlamda bir usta haline gelmek söz konusu. Yani pratik bilgelik denen şeyin e, uygulamada ortaya çıkması söz konusu. Ama bir de burada şunu da ekleyelim Yılmazcığım, bunlar e, tutarlılık da gerektiriyor. Yani bir yapıp bir yapmama ya da hayatının bir döneminde yapıp sonra bir daha bunlardan vazgeçmek değil. Yani sonuçta Ödaimonya'nın e, ortaya çıkması bu, bu erdemlerin hayatında daimi olmasıyla ilişkili. Seçimle e, yapıldığı için belki de öyle olmak zorunda zaten. Yani bunlar bile isteye bizim tercihlerimiz doğrultusunda e, yaptığımız seçimlerin e, birer sonucu. Çünkü e, bizim e, tercihlerimiz arzu, tutku ya da istek ya da kanılarımızdan farklı olarak akla dayanan arzular olmalıdır. Evet. Arzunun akılla yönlendirilmiş olması değil mi? Yani ya, işten iyi. teslim olmadan. evet. Biraz arzu ve akıl çatışmalı gibi görünüyor ama Aristoteles'in altını çizdiği şey gerçekten de akla dayalı bir arzu. Yani kendi elimizde olan, yapıp etmemiz bize bağlı olan şeyi şeyin üzerinde düşünmek ve onu Arzulamaktan söz ediyor. Burada aslında şuna da vurgu yapıyor. Bu bizim seçimimiz olduğuna göre bir özgür irade de söz konusu. Burada Sokrates'ten hemen ayırabiliriz onu. Evet o kimse bilerek kötülük yapmaz meselesinde kötü eylemekle iyi eylemek arasında Aristoteles bir seçim fırsatı olduğunu ve bu seçimi de tabii zorlama olmadan sen de az önce vurguladın bile isteye Böyle çok canı gönülden diyebileceğimiz bir şekilde bir tercih. Ve üzerinde çok düşünülmüş, e ne boyuna düşünülmüş bir eylem. Ve dolayısıyla bu eylem artık akla uygun bir eylem. Ha, ödülü ne? Mutluluk. Mutluluk. Bu da çok. Aslında evet. Aristoteles'in ahlak anlayışının çerçevesini çizmiş olduk gibi hissediyorum. Orta yolda bunun içine hemen yerleştirebiliriz. Yani filme... Gönderme yaparsak yeniden orada ölçüyü e, kaçırmak dediğimiz şey Aristoteles'te e, işte orta yoldan sapmak. Orta yol ne Aristoteles'te? İki uç şey varsa birisi haddini aşmak öbürü de geride durmak gibi iki e, uç varsa Aristoteles'te erdemli olmak bunların ikisinin ortasında yer almak gibi. Mesela hani örneklendirelim burada e, korkaklık ve gözü karalık örnekleri verilebilir. İşte savurganlık ya da cimrilik örnekleri verilebilir. Yani uçlar olarak. Şimdi korkaklık ve gözü karalık arasında Aristoteles bir erdem olduğunu söylüyor. Buna cesaret diyor. Hani cesareti nasıl ifade edelim? Bir eylemin ne zaman yapılıp yapılmayacağına karar vermek. Savurganlık ve cimrilik arasında da Aristoteles bir orta nokta olduğunu, bir altın orta olduğunu ve bir erdem olduğunu söylüyor. Cömertlik Hani elimizdekini ne zaman ne kadar harcayacağımıza dair e, iradi bir kararın ortaya çıkmış olması. Ama tabii burada e, ilginç olan şu. Yani bu bir metrik ortadan bahsetmiyor. Yani cetmelle koyduğumuz zaman tam orta nokta gibi değil. Bazen biri diğerine daha yakın olabilir. Yani bazen e, cesaretin kendisi... Korkaklığa ya da gözü karalığa yakın olabilir. O artık bizim o anda eylemi nasıl üreteceğimize dair verdiğimiz kararla ilgili. Yani. Özgür Zaten şey. evet, evet. Ortayol böyle her zaman çat diye uygulanabilecek bir kişi, kişiye göre de değişebilir. Değişim. Duruma göre de değişebilir. Değişim. Ee, ama evet. haz e, meselesi e, ilginç e, Aristoteles'te. Aristoteles hazlara Platon gibi böyle çok mesafeli değil. Hazları e, yok saymıyor. E, hazlarımızı e, insan için e, normal duygular ve tutkular olarak görüyor. Haz konusunda da uçlara kaçmamak önemli yani. Haz ve acı bu ikisi insanın doğasının en önemli itkileri. Biz yeter ki uca kaçmayalım. Yani haz peşinde koşmak değil de biz mutluluk hedefi doğrultusunda ya da iyiyi yakalama doğrultusunda hareket ederken bunu haz alabilecek bir şekilde yapabilmek. Bunun Bunda kendisinden sorun yok. haz almak. Bunda bir sorun yok. Evet yani gerçekleştirdiğimiz bir erdem. Üzerimizde haz da yaratabilir ama zaten erdemli davranıyor olmaktan dolayı e, bu haz e, bizi kendi peşine sürükleyen, kendi için sürüklemiş olan bir haz olmadığı için Aristoteles burada bir sakınca görmüyor tabii bu hazın ortaya çıkmasında. Evet bir de orta yolu olmayan e, bir takım şeyler var. Kötülükler örneğin onu da e, analım istersen. Yani korku için evet bir orta yol bulunabilir ama hırsızlık, tecavüz, cinayet gibi şeylerin e, ortası yok. Çünkü bunlar zaten kötü eylemler yani Orada erdemsizlikler. Kategorik ayrımı yapıyor evet bunlarda bir orta nokta bulunamaz böyle bir şey yoktur yani. Kötü için bir orta yok kötü kötüdür kesin anlamda. Gibi. Evet, evet zamanımızı da bitiriyoruz. Ee, i̇stersen e, kapatırken e, bir e, kitap bir okuma önerisi yapabiliriz Aristoteles'le ile ilgili e, çok. Evet, benim aklıma e, evet Ahmet Aslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi üçüncü cildi tamamıyla Aristoteles'e e, ayrılmış bir cilt. Dolayısıyla çok önemli ve e, dolu bir kaynak. Aristoteles'in kendisinden okumak isteyen dinleyicilerimiz için de bizim de üzerinde konuştuğumuz Nikomakosa etki önerebiliriz. Türkçe'de var ve çok da zor okunan bir kitap değil. Bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.